Bununla beraber Allah kullarına her birine rızkı bol bol verseydi elbette yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediğine dilediği miktarda indirir. Şüphesiz ki o kullarından hakkıyla haberdar olandır. Onları hakkıyla görendir. Ve o insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Çünkü o veli hakiki dost ve yardımcı olandır. Hamid hamd edilmeye çok layıktır. Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlukatın yaratılışı onun delillerindendir. Ve o, dilediği zaman onları mahşerde bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir. Hem size isabet eden herhangi bir musibet işte kendi ellerinizin işlediği o günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah bir affeder. <gülüyor> Ve siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden yemiler de onun delillerindendir. <gülüyor> Eğer Allah dilerse onlara hareket veren rüzgarı durdurur da o gemiler denizin satı üstünde hareketsiz şeyler olarak kalıverirler. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Al yubi'hun bima bimâ kesebu ve veya kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder. Bununla beraber Allah birçoğunu affeder. O min Ta ki ayetlerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için azabımızdan kaçacak hiçbir yer olmadığını bilsinler. İşte size verilen herhangi bir şey ancak dünya hayatının menfaatidir. Allah katında bulunanlar ise iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha devamlıdır. <gülüyor> Hem onlar ki günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar <gülüyor> ve onlar ki Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı hakkıyla eda ederler onların işleri ise aralarında şuuradır istişare iledir ve onlar kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. <gülüyor> Ve kendilerine zulüm vaki olduğu zaman onlar yardımlaşarak intikamlarını alan kimselerdir. Bir kötülüğün cezası ise onun misli olan bir kötülüktür. Artık kim affeder bu ıslah eder? arayı düzeltirse işte onun mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o zalimleri sevmez. alayhim alayhim Kim de gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa işte onlar var ya kendileri aleyhine hiçbir yol yoktur. <gülüyor> o yol ancak insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere azgınlık edenlerin aleyhine vardır. İşte onlar yok mu? Onlar için pek önemli bir azap vardır. Kim de hakikaten sabreder ve affederse şüphesiz bu elbette azmedilecek, kararlılıkla istenecek işlerdendir. min ve Allah küfürlerindeki inatları sebebiyle kimi dalalete atarsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur azabı gördüklerinde ise o zalimleri Dünyaya geri dönecek bir yol var mı derlerken görürsün. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْنَا خَاشِعِينَ مِنَ <gülüyor> Yine onları görürsün ki zilletten boyunlarını bitmiş kimseler olarak. Göz ucu ile ateşe bakarlarken ona arz olunurlar. İman edenler ise derler ki, asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini işte böyle hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin. Şüphesiz ki zalimler devamlı bir azap içindedirler. <gülüyor> Hem onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Çünkü Allah kimi isyandaki inadından dolayı dalaleeti atarsa, Artık onun kurtulması için bir yol yoktur. min nakiir. Allah tarafından tehdit olunduğunuz ve başkalarınca kendisi için geri çevirilme imkanı olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin davetine icabet edin. O gün ne size sığınılacak bir yer ne de sizin için günahlarınızı inkar etmeye bir çare vardır. Fe fe hafiza in ve Buna rağmen yüz çevirirlerse artık biz seni onlara muhafız olarak göndermedik. Şüphesiz sana düşen ancak tebliğdir. Bununla beraber doğrusu biz... İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir. Fakat ellerinin takdim ettiği, işlediği günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, o takdirde gerçekten insan çok nankör bir kimse olur. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Eûzü vezüdu muzkuranen ve inâka ve ce'al men yeşâ'u 'akîmâ. İnnehu alîm Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısırkılar. Muhakkak ki o alim hakkıyla bilendir. Kadir her şeye gücü yetendir.